Pişmiş hamuru bıçakla kesmek günah diyorlar doğru mu? Ekmek ve benzeri şeylerin kesilmesi gibi. Evet yani bir şeyin günah olması neyle sabit olabilir? Ayet-i Kerime'de açık net bir mesaj olacak. Yani ey kadınlar ekmeği bıçakla kesmeyin gibi bir yasaklama var mı? Yok. Peki Resulullah Aleyhisselam'ın e, hadislerinde bıçakla ekmeği kesmeyin haramdır diye bir ifadesi var mı? Yok. E peki e, ayet ve hadiste bir haramlık açık, net olarak belirtilmiyorsa e, niçin haram olsun? E, bu e, hamura karşı, ekmeğe karşı bir saygısızlık mıdır? Yani böyle bir düşünende sanıyorum olmaz. E, burada aslında tasarruf açısından e, daha kısa dilimler, daha ince dilimler önemlidir bence. Elinizle dokunduğunuz zaman başka insan belki sizin elinizden hoşlanmayabilir. Eliniz temiz de olmayabilir ama ne yapıyoruz artık günümüzde ekmek ne yapılıyor? Ee, fırıncıdan alırken doğrayıp veriyorlar. En güzeli de bu. Bir bölümünü alır kullanırsınız öbür taraflar tasarruflu bir şekilde evet. kullanılır. Ee, dolayısıyla bu ekmeğin hamurun bıçakla kesilmesinin haram olması böyle bir şey olamaz da halk arasında böyle söylenip duru, duruyor. Halbuki bunlar tasarruf hangisi, tasarruf bakımından hangisi daha uygunsa ona önem vermek lazım. Hijyen dediğimiz temizlik kuralları açısından hangisi daha uygunsa onu yapmak gerekiyor. Demek ki ekmek elinizle koparırsanız bu caiz değildir olamaz. Evet. Yaparsınız. Bıçakla kesilmesi gerekiyorsa Onla kesersiniz. Bunlarda bir haramlık, herhangi bir yasaklama söz konusu değil.